Merhaba, Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatı programındasınız. Ben Seval Şahin, bugün konuğum Burcu Alkan. Merhaba Burcu. Merhaba, Seval nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Burcu'yla Dünya Edebiyatı kuşağımızı, serimizi <gülüyor> yapıyoruz. Daha önce birçok kez programımıza konuk oldu ve programımıza dünyanın farklı coğrafyalarından da konuk oldu Burcu ama son programımızı İngiltere'de yapmıştık ve şimdi yine İngiltere'de İngilizleri konuşmaya devam edeceğiz Burcu'yla bu programda da ee, Şöyle söyleyeyim en azından ilk İngiltere'de yaptığımız programda Londra'daydım artık Manchester'daydım Manchester'dayım. <gülüyor> yine, ya yine yer değiştirdim sorun değil <gülüyor> Bir de tabi Oscar Wilde İngiliz demek kısmı biraz sıkıntılı olabilir. Aa, <gülüyor> <O> İrlandalı. Bunu da. <gülüyor> da kenara Doğru. koymak lazım. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Evet bugün Oscar Wilde ve Daring Green portresini konuşacağız Burcu'yla. Ve işte her zaman olduğu gibi yine Oscar Wilde kimdir Burcu? Nedir dünya edebiyatında Oscar Wilde'ın önemi? Oscar Wilde biraz edebiyatın yaramaz çocuklarından herhalde öyle kabul etmek lazım. Gerçi tabii günümüz ideolojilerinde belki biraz daha farklı düşünmek mümkün ama en azından kendi zamanı için biraz sevilmeyen çocuk. Oscar Wilde'ın tabii aslında oyunları daha ön plana çıkıyor. Çünkü kendisi öncelikli olarak bir oyun yazarı. Tek bir romanı var o da Dorian Gray bugün konuşacağımız. Ee, ama e, tabii ki en çok belki de ön plana çıkan e, özelliklerinden biri bu Victoria dönemi um, İngiliz kültürüne dair çok kendine özgü bir e, eleştiri getiriyor olması. Ve aslında bence bu eleştirinin o özellikle onun e, belki biraz bahsederiz o ahlakçılığa karşı e, eleştirisi aslında dünya genelinde dünya edebiyatına ya da dünya kültürüne dair de hani yönlendirilebilecek bir eleştiri. Sadece İngilizler bu ahlakçılığı çok iyi yaptıkları için eleştirisi de daha böyle bir kuvvetli oluyor diyelim. Tabii işte haylazlık meselesinde biraz işte erotik geçişlik meseleleri var. Daha önceden yazdığım bahsettiğim konulardan. Bir yandan da tabii başka bir boyutu işte Oscar Wilde'ın Britanyalı İrlandalı ol mahalleleri ve bunun işte ait olduğu 19. yüzyıldaki anlamı diyelim, yine ön plana çıkıyor çünkü yani onun döneminde böyle İrlanda İngiltere işte İrlanda-Britanya ilişkisi, İrlanda'nın sömürgecilik dijocısı açısından bir çeşit böyle bir Britanya'nın arka bahçesi gibi olması durumu da var. Bu yüzden de bir İrlandalı kimliği meselesi ön plana çıkıyor. Hatta teriyoce şey der hep zaten. ...İngiliz Edebiyatı'nın en iyi örneklerini İrlandalılar verir. Ee, hani... ...sömürgeciliğin... E, ...sömürgecinin dilini... E, ...onlardan daha iyi kullanır... E, ...gibilerinden bir... ironi kullanır genelde. E, bu konuda biraz haklı zaten işte... ...Backett'lara, Joyce'lara falan baktığımız zaman... ...işte sömürgecinin dilini... E, ...sömürgeciden e, iyi kullanma meselesi... E, ...tabii politik açıdan da... E, ...en azından kültürel hegemoni açısından da... ...ön plana çıkan bir detay. E, yani evet çoğaltla bir Walden önemi ama sanırım şimdilik bu kadar yeterli olacaktır. Evet, e, peki şimdi de Doreen Gray'in portresi tek romanı e, ve e, daha çok e, felsefi bu hazcılık ve <gülüyor> aslakçılığa karşı da yazılmış bir roman olarak da değerlendiriliyor. E, peki bu romanın, e, yani bu roman söz konusu olduğunda İlk aklınıza gelen önemine dair şeyler nelerdir? Benim ilk aklıma gelen tabii ki seninle daha önce yaptığımız birçok program gibi bunun bir fasyon anlatı olması. Evet. Ee, yani çok da aslında çok da wild yiyen bir fasyen anlatı olması meselesi. Ee, ama onun dışında tabii şey çok önemli. Yani hani bir hazcılık o hedonizm e, ve bunun wild'ın gözündeki estetik yani estetist. Akımla ilişkisi çok önemli yani bunu e, işte daha önce Notos'a yazdığım yazıda biraz değinmeye çalıştığım bir mesele bu ya bu sanat sanat içindir o, o mesele e, toplum ve sanat karşıtlığı e, o kadar da aslında sert olmaması gereken bir ilişki yani o kadar da böyle sanki düşman kamplar gibi değiller. E, Wilde tabi bunu şey uç noktada yapıyor Wilde her şeyi uç noktada yaptığı için. Yani ee, o eleştiri orada da sertleştiriyor. Ee, halbuki aslında şey var mesela yine mesela sanat kritikte bahsettiğim en sonu William Morris. Yani hem estetik hem e, sosyalizm üzerine kafa yormuş bir karakter mesela bir figür kendisi adam. Ee, yani bu kadar aslında sınırlar bu kadar sert değil. Ee, Wild'ın bunu sertleştirmesinin nedeni tabii belki de öncelikli olarak... Kendisinin bu ahlakçılıktan çok çekmiş olması yani eşcinsel bir yazar evet. olarak. Ee, o yüzden de hani mesela Dorian Gray'in portresi e, Faustian bir anlatı olmasıyla beraber o portrenin aslında e, Victoria döneminin 200'lü ahlakçılığının temsili olması meselesi var. Yani bir yandan Dorian'ın e, ruhunu temsil ediyor ya o e, portre. Evet. Ee, ama bir yandan da aslında o Dorian'ın ruhu dediğimiz şey de e, Dorian'ın o Victoria toplumunun e, değerleriyle ilişkisi üzerinden, o kizirli ilişkisi üzerinden neye dönüştüğünün de portresi. Yani Dorian'ın portresi aslında Victoria döneminin ürünü. Yani Enzal Wilde'ın e, dertlendiği mesele o. Ee, evet, pardon. Yani tabi bu portre meselesi daha açılabilir yani hani üzerine mutlaka e, tezler bile yazılmıştır. E, özellikle 19. yüzyılda portre önemli bir e, yani edebiyatın içerisinde var olan önemli bir imgi olduğu için işte e, Poe'nun oval portresi falan vardır mesela. Ya da işte yine Faustian daha önce belki bahsetmişizdir Gogol'un portresi. Evet. E, bu yani portrenin ruhu yansıtması meselesi e, sadece Faustian anıtlar açısından değil e, toplumla edebiyat arasındaki toplumla sanat arasındaki ilişki açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet dediğim bence de çok doğru bu bir de şey gibi sanki portre e, ruhu yansıtması maddi olanla manevi olan arasında bir geçişlilik ilişkisi de kuruyor aslında her ikisi üzerine birlikte düşünebilmek e, onu da mümkün kılan bir şeye dönüşüyor sanki yani maddi e, olandan yola çıkıp e, manevi yani manevi olan aslında maddiyattan bağımsız düşünülemez gibi bir şeye geliyor artık. İşte po örneğinde de benzer bir şey var gibi geliyor açıkçası bana. Hı -hı, bu bilim hı -hı. kurgu, yani bilim kurgu artık fantastikten daha sayırılan, e, yani madde önemli bir şey. Ne hissedersek ve ne düşünürsek, düşünelim sanki 19. yüzyılda e, özellikle sonlarına doğru. Şimdi e, bir e, bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de e, bu kitabın e, bir yayını yapıldı. Everest yayınları tarafından Burcu. Belki sen haberdar olmayabilirsin. Ben Açıklamalı çok, ve sansürsüz. E, takip edemiyorum maalesef. Evet. Açıklamalı ve sansürsüz basım e, diye. Daha önce mü basılmış? Ben ondan da haberdar evet. değilim. <gülüyor> şöyle bir e, yani kitapta şöyle bir evet şöyle bir şey olmuş. Kitap ilk defa e, tefrika edilirken e, bu e, tefrikası... zaten baya bir tepki çekmiş. Bundan da biraz sonra bahsederiz zaten. E, ve dergiye teslim edilen e, sansürsüz bir nüsha varmış. Nicholas Franklin editörlüğünü yaptığı baskıda. E, ve bu sansürsüz e, nüsha. İngiltere'deki hikayeden mi bahsediyorsun sen? Evet ben evet. Ben sanki evet. E, Türkiye'de öyle bir şey varmış gibi Hayır hayır. İngiltere'de... <gülüyor> İngilt okay, okay. Evet, evet. Tamam. İngiltere'deki e, hikaye. Bu tamam, okay. mesela benim <gülüyor> açımdan da şaşırtıcıydı aslında. E, zaten hani bu kadar... Var olan hali bile rahatsız etmişken bir de sansürsüz lisasının ele alınması. Bu da yeni bir şey anladığım kadarıyla. Türkiye'de yeni, İngiltere'de yeni mi? Onun, onun daha bir bilgin var mı? Yok. Yani evet. e, ben e, yani Türkiye'de ne, mesela ilk ne zaman yayınlandı Faust ya da e, şey, Faust dedim e, Dorian Gray e, şey, sansürsüz hali ne zamana denk geldiği e, bilemiyorum tabii ama yani Türkiye'de işte e, Türkiye'den farklı olarak e, İngiltere'de İngiliz Edebiyatı'nda e, sansürlü edebiyatın sansürlerinden e, ne derler azat olması diyelim e, zaten bir e, ideolojik bir edebi entelektüel bir hareket olarak geldiği için e, tam dönemini bilmesem bile çok çok uzun zamandır e, Dorian Gray'in sansürlü yayınlandığını sanmıyorum ben bu. Doğru hmm. önce şey falan da var çünkü Lady Chatterley's Lover falan etrafında döner genelde. E, İngiliz edebiyatının sansürü biraz daha şey e, açık bir e, e, edebi evet. eser olarak diyelim. E, o yüzden bilemiyorum açıkçası ne zaman hmm. e, İngiltere'de bu sansür ortadan kalkmıştır. Ben e, sen ilk konuya girdiğin zaman Türkiye'deki hmm. E, hmm. sansürden haber değil, haberdar değilim mi kastetmiştim hmm. ve şey hani e, yani genelde Özellikle 19. yüzyıl edebiyatında ya da 20. erken 20. yüzyıl edebiyatında İngiltere'de şey yoktur pek. Böyle bir çeşit geçmişle yüzleşme hikayesi olduğu için sansür pek yoktur. 21. yüzyıl çağdaş edebiyatta hala bazı şeyler uygulanıyor olabilir. Farklı <gülüyor> sansürler uygulanıyor olabilir. Bu sefer daha farklı ideolojiler işliyor çünkü. Ama genelde Britanya geçmişine dönüp hani onunla... Kendi e, kabul ettiği sınırları içerisinde e, yüzleşmeyi baş etmeyi becermiş bir e, toplum olduğu için ama kendi sınırları içerisindeyi vurguluyorum. Evet. E, yani İngilizler genelde o konuda iyidirler. E, o yüzden e, bilemiyorum açıkçası e, tamam. Dorye'nin ne son... zaman sen olduğunu. <gülüyor> evet e, bir ara verelim e, Burcu. Bugün de programımızda... Evet, geçen yani... sefer şarkı koymamıştık diye ufak bir eleştiri almıştık galiba. <gülüyor> evet. Ne koyalım bugün, ne istersin? Ben Wild'a uysun istedim şarkı bugün. Lou Reed'den Walking on a Wild Side'ı dinleyelim bence. Merhaba, Açık Radyo'da Günün ve Güncel'in Edebiyatı programındasınız. Ben Seval Şahin, konuğumuz Burcu Alkan'la e, Daring Green Portresi romanını ve Oscar Wilde'i konuşmaya devam ediyoruz. E, programımızın e, ilk kısmında e, kısaca Wilde'in Ede Dünya Edebiyatı'ndaki yerinden bahsederek e, Darlene Green Portresi'nin tek romanı olması ve bu romanın İngiliz toplumundaki ahlakçılığı, eleştirmesi ve kitaptaki hazcılık meselesi üzerinde durmuştuk. Biraz şimdi şeyden de bahsedelim. Yani bu kitap yayınlandığında, yani yayınlanmaya başladığında nasıl bir e, diyeyim kamu kamu nasıl bir tepki gösteriyor kitaba? E, yani bu şöyle söyleyeyim, şimdi Oscar Wilde'ın kariyerinde böyle e, bir böyle orta ortak orta noktada. Demek lazım. O yüzden bir çeşit e, belki ilk karşılaşma, bazı şeylerle ilk karşılaşma olarak düşünebilir. Çünkü ondan önceki mesela, ondan önce bazı oyunları var. Biraz böyle e, trajediler etrafında e, dönmeyi tercih ediyor daha çok. E, o yüzden böyle bir e, hani o işte bahsettiğimiz ahlakçı toplumun e, Oscar Wilde'la gerçek anlamda tanışması diyebiliriz. Çünkü evet senin de dediğin gibi hem o hazcılık meselesi olsun hem de işte o erotik akışkanlığı, androjeniyi vesaire kullanması açısından tabii çok bazı riskler aldığı bir metin. Ama zaten evet. şey farkındaysan çok da şey de değil aslında. Çünkü biliyorsunuz o dönemler mesela eşcinsellik yasak yani evet. yasal değil. Suç falan. hatta suç. Yani, tabii tabii yani, suç. Yani zaten Oscar Wilde'ın sonunu getiren şeylerden biri o. Ee, o yüzden çok da aleni olamıyor birçok şey düşündüğün zaman. Ee, o tarz bir e, hani Victoria döneminin Oscar Wilde'ı girişi olarak görmek lazım belki de bu metni. Ee, sen tabii bildiğim kadarıyla e, hem İngiltere'de yayınlanması hem Türkiye'de yayınlanması ve sansür üzerine daha sanırım e, detaylı Fikir sahibisin belki sen e, Türkiye ile birlikte detaylandırmak istersin. Ya yani Türkiye'deki e, aslında kitabın sansürsüz olduğunu ben e, işte biraz önce söylediğim Everest yayınlarının baskısıyla e, fark ettim. E, fakat zaten kitabın açıklamalı e, olarak yayınlanması ve e, yani senin dediğin gibi aslında İngiltere'de sansüre e, uğrama süreci daha kitap tefrika edilirken başlamış. Yani Amerika'da ve İngiltere'de eş zamanlı olarak bu *Lippincott* mantı magazinde eş zamanlı olarak teşvik edilmeye başlanıyor ve o zaman zaten İngiliz basınında çok büyük bir tepkiyle karşılanmış, oldukça ahlaksızca bulunmuş ve sanatın aslında e, kaynağının ahlaksızlık olduğuna hı hı, dair hı. bir e, gönderi de bulunmasından dolayı da oldukça eleştirilmiş kitap. Bundan dolayı biraz bir e, sanırım. Senin işte biraz önce söylediğin e, hem dönemin edebiyat ortamı hem de eşcinsel olmasından dolayı bir takım şeyleri değiştirmek durumunda kalmış Oscar Wilde. Ama tabii sonrasını... şu burada şeyden bahsetmek lazım galiba. Burada işte ahlaksız olması, ahlaka mugayir olması hikayesi. Hı -hı. Yani farkındaysan Dorian Portresi'nde yani çok o yüzden ben Lady Chatterley örneğini de verdim. Yani Dorian Green Portresi'nde çok da... Ee, ya en az benim anladığım anlamda çok <gülüyor> gayet gaybi değil yok <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ee, ama yani oradaki sanırım işte benim baştan bahsettiğim o victorian e, yani Victoria dönemi Victoria ahlak algısı için ahlaksız bu da şunu dahil ediyor zaten oradaki mesele sadece işte onun mesela eşcinselliği ya da erotizmi metin erotizmi falan filan değil e, tabi Dorian e, genç erkekleri Yoldan çıkartan bir karakter burada dikkat çekiyor. Ama onun dışında tabii şey daha dikkat çekici bir şey. Yani e, Dorian bunları sadece kendine yapmıyor. E, çevresindekilerin de e, ahlakını bozmak suretiyle. Yani bu hani Faust'un düşerken yanında Gretchen'ı da götürmesi gibi bir şey ya. E, bir evet. yandan da e, bozduğu ahlak yapısı da aslında şey e, daha çok. Eh, ahlak yapısının kendisinin iki gösterdiği için eh, biraz rahatsız, edici, daha rahatsız edici bulunuyor. Yoksa ortada olan biten bir şey yok aslında çok fazla evet. yani en azından bana göre yok. Yani orada evet, evet. oradaki toplumu rahatsız eden şey eh, aslında toplumu eh, o portre üzerinden eh, aynalıyor olması yani hani portrede toplumun kendini gör, kendisini görmeye zorluyor olması. Yani orada daha böyle e, toplumun kendine dönelik bir, dönük bir e, rahatsızlık hali var bence. Yani, doğru. Hani bu biraz daha şey gibi. Sen nasıl bize böyle söylersin? Evet. Daha çok doğru. baskın bence orada. Çünkü e, yani Victoria döneminin toplumsal egosu çok yüksektir baktığın zaman. Onlar, onu tehdit ediyor aslında. Wild bütün metinleriyle onu tehdit eden bir yazar. O yüzden de ipini çekiyorlar bir bakıma aslında. Ee, evet. Doğru. Ee, yani bir... E... Değerin ortadan kaldırılması hoşlarına gitmiyor ya da o değere doğrudan saldırı hem edebiyatla hem de hayatı, kendi hayatını bizzat kendisiyle tercihleriyle değil mi? Tabii tabii o i̇şte şey diyor yani olduğunda. o sizin değer, değer dediğiniz şey aslında yalan diyor adam aslında yani o rahatsız ediyor yani siz böyle işte çok ideal bir toplum resmi çiziyorsunuz işte Victoria toplumu olarak ama aslında kof diyor. Bu daha çok rahatsız ediyor ben. bence en azından. Bu benim okumam evet, evet, e, oyunlarını da şey... Oyunlarını da düşünerek tabii e, işin hmm. içine katıyorum ben. Peki e, ne onu, mesela o, yani... Bu... Hı. yani bu Victoria döneminin ideal toplumu. Nasıl bir toplum? Biraz kısaca ondan bahsetsek. Yani neden bu kadar e, rahatsız oluyorlar? Bu... Şöyle çok, bir kere her şeyden çok sınıflı bir toplum ve e, yani herkesin sınıfını yerini iyi bildiği ve bu sınıfsal yapı içerisinde rollerini oynadığı bir toplum. Ee, yani mesela işte şeydir, um, işte kadınlardan beklenen şeyler bellidir, erkeklerden beklenen şeyler bellidir. Ee, zaten aristokratsanız e, mesela bir, bir, bir aristokrat için çalışmak e, kabul edilemez bir şeydir mesela. Aristokratlar çalışmaz. Yani o böyle e, hani orta sınıfın yarattığı yeni bir etik, yeni yeni, yeni, yeni işler bunlar yani. Ee, bir yandan da tabii orada şey de var yani değişen bir ekonomik yapı da var aslında çünkü e, aristokrasi e, ya da asiller de diyelim aristokrasi derken monarşiden bahsetmiyoruz biliyorsun İngiltere'de bunun lordos ladies'i bilmem nesi bir sürü şeyi var ee, ama bir yandan da ekonomi değiştiği için e, para para da el değiştiriyor ee, o yüzden kayan bir değerler dünyası var aslında sanayi devrimiyle beraber Victoria döneminde ee, o yüzden de mesela işte e, Mesela ne derler işte kadının giydiği kıyafetin öneminden tut çayın nasıl içileceğine kadar. Ee, ama işte bunların hepsi bir rol bunların hepsi bir rol kesme hali o sınıfa ait. Ee, Oscar Wilde de bunu gösteriyor rol kesiyorsunuz diyor aslında. Ee, yani hepimiz biliyoruz ki e, işte Londra'nın arka sokaklarında işler hiç böyle yürümüyor. Yani Dorian'ın gittiği o karanlık sokaklar var ki Dorian gidiyor aslında. Ee, mesela Victorian erkeğinin gösterdiği o centilmen e, ve kahraman figürü ya da o işte ideal erkek figürünün arkasında e, işte çok da böyle e, ahlaka uygun olmayan şeyler yapan adamlar var. E, i̇şte kadınların birbirini kuyusunu kazdığı bir e, e, sürekli birbirlerini eleştirerek diyelim. E, i̇şte doğru kadın yanlış kadın yoldan çıkmış kadın. E, ...oyunlarında vardır zaten. Özellikle mesela Dorian Gray'den sonraki oyunlarda daha çok görürsün bunu. da e, göre bütün bunların hepsi poz. O, o, o pozdan rahatsız. Yani hani zaten farkındaysan Pardon. şey yapar hep. Ben hayatımda bir poz olarak yaşıyorum demesinde o vardır aslında. Ben en azından bunu göz göre göre söyleye söyleye yapıyorum diyor adam. Hani sizin de benden bir farkınız yok da işte siz öyle değilmiş gibi davranmayı tercih ediyorsunuz. Böyle bir... E, İlişkisi var Oscar Wilde'ın Victoria dönemiyle ya da Victoria döneminin ahlakıyla. Yani evet çok güzel. Yani tam da dediğin gibi bu bilinerek o pozun kendisi olması. Ben göstere göstere yapıyorum. Siz e, öyle değilmiş gibi yapıyorsunuz. Tabii tabii o yüzden ona göre sanat için çok daha dürüst ve gerçekçi bir şey. Çünkü en azından e, başka bir şey olduğunu iddia etmiyor. Yani orada evet, başka evet. tür bir samimiyet var e, Wilde için. Evet tabi biraz şey var orada bir, bir, bir ne derler canı yanmış bir adamın da bir e, sertliği de var açık konuşmak gerekirse yani hani o sert çıkışlar biraz onunla ilişkili sanırım. Evet Burcuç yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Oscar Wilde ve Dorian Gray portresiyle ilgili olarak? Evet. Yani çok fazla bahsedemedik ama işte Dorian Gray'in Faustian anlatı olması hikayesi de çok keyifli bir konudur. Ee, mesela işte son bir şey belki şunu söyleyebilirim o bağlamda. işte o Lord Henry ve Basil'den hiç bahsetmedik mesela. Uh -huh. Bu iki karakterin birbirleriyle ve Dorian'la ilişkisi önemli bence. Yani iyi, kötü, iyi melek kötü melek gibi görünüyor ama bence Basil'in narsisistik egosunu da işin içine katarak bir Faustian anlatarak düşünmek ...son söyleyeceğim bir konu olabilir... ...ilginç bir açılım olabilir diye düşünüyorum. Evet... E, ...bu dünya edebiyatında... ...hep zaten bir şeyler eksik kalıyor... E, ...her şey... <gülüyor> <gülüyor> ...biz e, aslında bunu şey diye düşünüyoruz... E, ...değil mi Burcu... ...bir e, ağzınıza bir dam... ...yani bir dokmu bal... <gülüyor> evet. ...çalmak... ...yani bu kitapların ve bu yazarların... ...okunmasına vesile olsa... ...bu programlar ne güzel olur... Tabii bizim bıraktığımız düşünmeye. yerden belki başka şeyler e, düşünmek isterler insanlar ya da başka okumalar yapmak isterler edebiyat öyle bir şey sonuçta e, sınırları sert çizilen bir alan olmadığı için biz bir yerden yol açmış olalım e, insanlar e, kendi keşiflerini yapsınlar ister. evet e, görüşmek üzere Burcu çok teşekkür ederiz e, teşekkür ederim size kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere